1683 numaralı konu, Abdullah bin Zubeyr'in gök gürlediğinde yaptığı dua, Abdullah bin Zubeyr, gök gürlediğinde konuşmayı bırakarak, azametinden ötürü, göklerin ve meleklerin kendisine hamd ettiği Allah'ı tesbih ederim, der ve arkasından, bu yeryüzünün canlıları için şiddetli bir tehdittir, derdi.